Ondan ibret al, öğüt al. Onda bulunan her vasıtayla Allah'a koş. Sakın ha! Onda herhangi bir şey seni Allah'a gitmekten alıkoymasın. Tembellikten, meskenetten ve uyuşukluktan şiddetle sakın. Zahidlik iddiasında bulunan fakat gözü malda, eli dilencilikte olan tembel, uyuşuk sufi ne çirkindir kişinin kendisini alan kişi olarak görmesi himmet değildir. Bilakis veren kişi olarak görmesi himmettir. Sebepsiz yere çalışmayarak başkalarından yardım alan elin süfliliği onun kesilmesinden daha kötüdür. Mutlaka geçimini sağlayacak imkanların ölçüsünde yürütebileceğin bir sanat sahibi ol. Geçimini sağlayacak en ufak bir sanat sahibi olmak, himmet ehlinin ulaştığı sıfatların en şereflisidir. Geçimini sağlayacak bir sanat sahibi olmak demek, ötekinin birikinin vereceği nevalenin yükünden kurtulup, izzet ve kerem sahibi Allah'a yönelmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hiç şüphe yok ki Allah kulunu Helal rızık kazanma uğrunda yorulmuş görmeyi sever. Ey Allah yolunun yolcuları! Siz bez ve kumaşların en güzellerini dokuyunuz. Başka milletlerin sahip bulundukları sanatların daha üstününe sahip olunuz. Onların sanayini kendi ülkenize getiriniz. Daha üstününü siz kurunuz. Muhtaç durumdaki kardeşlerinize helal kazançlarınızdan veriniz. Sofralarınısa onları da iştirak ettiriniz. Allah'ın size vermiş olduğu rızıklardan da yiyiniz. Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve helal asıkları kim haram eder? Araf suresi 32. ayeti kerimeden Helalinden kazanılıp, yine helal yerlerde sarfedilen rızıklar Allah içindir. Himmet ehlinin büyüğü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hiç şüphe yok ki Allah sanatkar mümini yani geçimini sağlamak için sanat, ziraat veya ticaretle uğraşan mümini sever. Gözün gördüğü insanlar içinde en kötüsü ve en çirkini üzerinde zahitlik siması bulunan fakat geçimini sağlamak hususunda çalışmayıp başkalarına el açandır. Kim ki hiçbir mazereti bulunmadığı ve zaruret olmadığı halde dünyalık için eğilir ve dilenmeye razı olursa o tabiatı itibariyle acize kadınlardan daha zayıf ve aciz durumdadır. Bu sözleri hakikaten çaresiz ve muhtaç durumda bulundukları için el açmak zorunda kalan yoksullardan himmet ehlinin kalplerini nefret ettirmek için söylemiyorum. Bilakis çalışabilecek durumda oldukları halde miskinliğe düşüp onun bunun vereceği yardımlarla geçinme yolunu tutan tembelleri uyarmak ve böylelerine karşı himmet ehlinin dikkatlerini çekmek istiyorum. Siz ey Allah yolunun yolcuları Allah'ın kullarına karşı üzerinizdeki merhamet haklarını ödeyiniz. Gerçekten Çaresiz ve muhtaç, yoksullarla fakirlerin sizin üzerinizde hakları vardır. Siz Allah rızası için yardım ederek, tasaddukta bulunarak fakir ve yoksulların sizin üzerinizdeki haklarını ödeyiniz. Bu sizin üzerinize bir vecibedir, yapılması gereken bir vazifedir. Şeytan sizi aldatmasın, ifsad etmesin, hak yoldan çıkarmasın. Sonra, fakir ve yoksullardan soğur, onları önemsemez ve kendilerine küçültücü gözlerle bakarsınız. Fakir ve yoksullardan soğumak, onlara bigane kalmak ve onları küçümseyici gözlerle görmekse iblisi sevindirir. Tembellik ve çalışmadan geçinme yoluna sapanlar hakkındaki bütün bu sözleri, himmet ve gayret ehlinin kalplerini yoksullardan soğutmak için söylemiyorum. Bilakis ak yolcusu kardeşlerimi gayrete getirip, kazara içine düşebilecekleri muhtemel bir tembellikten kendilerini korumak gayesiyle söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hiç şüphe yok ki Allah tembel kulu sevmez. Kabrine rahmet yağmurları yağsın. Bir defasında bir kısım fakirler, seyyidim ve dayım Şeyh Mansur'a bazı hediyeler vermişlerdi. Fakat o bunları kabul etmemiş, nezaket de geri çevirmişti. Kendisine bunun sebebini sordum. Bana cevaben dedi ki, Evet, kabul etmedim. Çünkü verdikleri hediyelerin içinde el açılarak elde edilmiş olanlar da vardır. Eğer böyle olmasaydı sırf tembellik yüzünden el açılarak elde edilmiş olanlar bulunmasaydı ve tamamı el emeği ve alım teriyle kazanılmış helal mal olsaydı, elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak kabul ederdim. Zira Allah'ın Resulü, Peygamberimiz aleyhisselam zekat ve sadakayı reddetmiş, hediyeyi ise kabul buyurmuşlardır. İşte Allah yolunun yolçuları, Tasavvuf erbabının yolu budur. Allah yolunun yolcuları kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarına tercih ederler. Kendi ihtiyaçlarından önce başkalarının ihtiyaçlarını görürler. Allah rahmet eylesin ve kabreni güzel kokulara gark ketsin. Bir defasında İmam Ahmet bin Hanbel, Bağdatlı Sufi ve Arif Ebu Hamza ile görüşmüştü. Bu tasavvuf büyünün sohbetinden fazlasıyla haz duyan imam daha sonraları oğluna şunları söyledi. Oğlum, Allah yolunun yolcuları bu tasavvuf erbabı topluluğuyla çok çok haşır neşir olmalıdır. Onların sohbet meclislerinde çokça bulunmalısın. Zira onlar amellerinin çokluğu, nefs murakabesi, Allah korkusu, züht ve himmetlerinin ile bizden üstündürler. Allah rahmet eylesin. İmam Ahmet bin Hanbel bu sözleriyle bir gerçeğine de güzel ifade etmiş. Allah yolunun yolcuları, tasavvuf erbabını tam layık oldukları şekilde anlatmış. Bu sıfatlar, şanı yüce olan Allah'ın kullarında bulunmasını sevdiği vasıflardır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Hiç şüphe yok ki şanı yüce olan Allah kerem sahibidir keremi sever güzel yüksek ahlakı sever süflilikleri ve düşük ahlaklılığı ise hoş karşılamaz yine sadi kul emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Dünyada züht sahibi ol. Haram ve şüpheli şeylere göz dikmeki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere karşı da züht sahibi ol. Onların elindekilere göz dikmeki ki insanlar seni sevsin. Züht, kaba kumaşlardan yapılmış elbiseler giyerek, dağda bir mağaraya çekilmek ve dağ meyveleri yiyerek orada yaşamak demek değildir. Bilakis züht, Dünyanın bütün nimetlerine sahip bulunmuş olsan bile elini onun kirli, haram, şüpheli ve gayri meşru taraflarına bulaştırmamak ve kalbinde onun sevgisine yer vermemek demektir. Daima hakkı söylemekte zühd alametleri cümlesindendir. Zira bir köpek gibi dünyaya haris olanlar sahip bulundukları leşi ellerinden kaçırma endişesindedirler. Bu yüzden hakkı söylemekten çekinirler. Batıl ehline karşı sessiz kalırlar ve onların dümen suyuna girerler. Zahitse dünya ile alakalı hiçbir şeyden korkmaz. Daima hakkı söyler, hakkı dile getirir. Allah hakkı hak ehli vasıtasıyla yardım eder. Onlar vasıtasıyla hakkı ayakta tutar. Ümmeti Muhammed ne zaman ki batıl karşısında sükut eder ve onu kendi haline bırakırsa, işte o zaman kendi kendilerine üsran ve perişanlığı musallat etmiş olurlar. Kendi kendilerini rezil rüsva etmiş olurlar. Kendi kendilerini ayrılıklara ve gayrılıklara atmış olurlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ümmetimi Zalime zulmünü söylemekten korkacağı bir zamana gelmiş görürsen onlara veda edilmiş demektir. Allah ondan razı olsun. Müminlerin emiri Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bir hadiste de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Güçlülerden zayıflarının hakkı kolayca alınamayan bir millet asla yücelemez. Zayıfın hakkı ancak cemiyetin fertleri hakkı söylerlerse ve hakka yardımcı olurlarsa alınabilir. Bu kulları hakkında Allah Celle Celaluhu'nun kanunudur. Kalbi, nübüvvet nurunun ışımalarıyla aydınlanmış bir tek kişi bu nurdan mahrum, koca bir topluluğun yapmayacağı şeyleri yapabilir. Allah kime ki bir nur vermemişse artık onun Aydınlıktan nasibi yoktur. Nur Suresi 40. ayeti i Kerime'den Yerine göre bir kelime bile doğruyu kuvvetlendirebilir. Hakkı imaye edebilir, duvarı yükseltebilir, binayı yapabilir. Mesele böyledir. Cehalet, bilgisizlik bir zulmettir, bir karanlıktır. İlim, bilgi ise bir nurdur, bir aydınlıktır. Bütün işler döner dolaşır, akıbet Allah'a varır.